İslam'ın beş şartından biri olan ve her Müslüman'ın öğrenmesi farz olan namaz ilmi hali. Eser Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi. Beşinci Bölüm Değerli dinleyenlerimiz, bir önceki bölümde namazın vaciplerinin 10. maddesini okumuştuk. 11. maddeyle devam ediyoruz. 11. Namazda okunan secde ayetinden dolayı tilave secdesi yapmak. 12. Sehif secdesi yapılmasını gerekli kılan bir fiilde bulunulmuşsa ondan dolayı sehif secdesi yapmak. 13. Ramazan ve kurban bayramı namazlarının her iki rekatında zayid ilave üçer tekbir almak. 14. Bayram namazlarının ikinci rekatında rüküve giderken tekbir almak. 15. Farz olan bir fiili geciktirmemek. 16. Secdede alınla beraber burnu da yere koymak. Sadece alın üzerine secde etmekle yetinmemek. 17. Namazın sonunda selam vermek. Yani sağa ve sola selam vermek. Namazın sünnetleri ve edepleri. Malum olduğu üzere, farzın terki namazın bozulmasını, Vacibin terki ise sehiv secdesini gerektirir. Sünnetin terki namazın bozulmasını veya sehiv secdesini gerektirmez. Fakat bir alay ve hafife olmaksızın kasten terk edilirse nankörlük olur. Sünneti alay için terk eden kimse ise kafir olur. Nitekim En-Nehir isimli eserde El-Bezaziye isimli eserden naklen, Şöyle denilmiştir. Sünneti hak itikat etmeyen kafir olur. Çünkü bu onunla alaydır. Halbuki sünnet din alimlerinin meşru olduğuna ittifak ettikleri şer'i hükümlerden biridir. 1. Bir, i̇ftitah tekbirini almak için erkeklerin ellerini kulak hizasına kaldırmaları. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı açarken tekbir getirir sonra kulak yumuşaklarını hizalayıncaya kadar ellerini kaldırırdı. Daha sonra da Subhanekeyi sonuna kadar okurdu. Kadınların ise ellerini omuz hizasına kadar kaldırmaları sünnettir. 2. İftitah tekbiri için elleri kaldırırken parmakları açmak. Burada parmakları açmaktan maksat ne tamamen kapatmak ne de tamamen açmaktır. Bilakis, parmakları açma ve kapama olmadan kendi haline bırakmaktır. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tekbir getirdiği zaman, parmakları açık olduğu halde ellerini kaldırırdı. 3. İmama uyanın iftitah tekbirinin imamın iftitah tekbirine yakın olması. Bu İmam-ı Azam rahimehullaha göredir. Ebu Yusuf ve İmam-ı Muhammed Rahimehumullah'a göre, Imama uyacak olan kimse, imam iftitah tekbiri getirdikten sonra tekbir getirir. 4. Erkeklerin sağ ellerini, sol ellerinin üstünde olarak göbeklerin altına koymaları, yani sağ elin serçeve baş parmaklarını, sol bileğin iki tarafından halka yapmak üzere, sağ elin içini sol elin üstüne koymaktır. Nitekim, Ali radıyallahu an şöyle demiştir. Göbeğin altında sağ eli sol el üzerine koymak sünnettir. 5. Kadınların halka yapmaksızın sağ ellerini sol ellerinin üzerine göğüslerinin üzerine koymaları. 6. Birinci rekatta gizlice subhaneke okumak. 7. Subhaneke okuduktan sonra gizlice istiazede bulunmak. Yani ''Eûzübillahimineşşeytanirracim'' demek. 8. Her rekatın evvelinde Fatiha'dan önce besmele çekmek. 9. Fatiha'nın bitiminde gizlice ''Amin'' demek. 10. İmama uyan ve tek başına kılanın ittifakla tahmid etmesi yani ''Rabbena demesi. İmameyne göre imamın da tahmid etmesi sünnettir. Ayrıca namaz içindeki tekbirler ve tesmiler de sünnettir. Yani rüküye giderken Allahu Ekber demek, rükudan kalkarken Sem'i Allahu limen hamideh! demek ki bu tesmidir. Namaz içindeki diğer tekbirler de sünnettir. 11- İftitah tekbirini alırken ve bitirirken başı eğmeden dos doğru durmak. 12. İmamın tekbir ve tesmi zikrini aşikar söylemesi. Çünkü imamın namaza başlamayı ve namaz içindekileri intikalleri cemaate bildirmesine ihtiyaç vardır. 13. Kıyamda ayakların arasını 4 parmak açık tutmak. Çünkü böyle durmak huşuya en yakın olan duruş şeklidir. 14. Eğer kişi yolcu değilse ve bir zarurette yoksa, Fatiha'dan sonra sabah ve öğle namazlarında, tıvali Mufassal'den ikindi ve yatsı namazlarında, Evsaat-ı Mufassal'den akşam namazında ise kısar Mufassal'den okuması. Peki bunlar nedir? tıval Mufassal, Hucurat suresinden Buruç suresine kadar olan surelerdir. efsaat Mufassal, Buruç suresinden Beyyine suresine kadar olanlardır. kısar Mufassal, Beyyine suresinden sonuna kadar olan surelerdir. 15- Sadece sabah namazında birinci rekatı ikinci rekattan uzun tutmak i̇mam Muhammed Rahimehullah'a göre bütün namazlarda birinci rekatı ikinci rekattan uzun yapmak daha iyidir. İkinci rekatı birinci rekattan uzun tutmaksa ittifakla mekruhtur. 16. Rükû tekbiri Yani kıyamdan rükûye giderken Allahu Ekber demek. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Rükudan kalkma durumu dışında her alçalma ve kalkışta tekbir getirirdi. 17. Rükuda üç defa rükû tesbihi olan Sübhane rabbiel azim demek. Nitekim Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz rükû ettiği zaman üç kere Sübhane Rabbi el desin. İşte bu en aşağısıdır. İmama uyan üç defa demeyi tamamlamadan imam ayağa kalkarsa sahih olan görüş imama tabi olup ayağa kalkmasıdır. 18. Rükû halinde elleriyle dizlerini kavraması. 19. Erkeklerin Rükuda ellerinin parmaklarını ayırması. Çünkü Kasım İbn Ebi Bezze'nin bir zattan radiyallahu anhuma rivayetine göre, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir adama şöyle demiştir. Rükû ettiğin zaman avuçlarını dizlerinin üzerine koy ve parmaklarının arasını aç. 20. Kadınların rükuda parmaklarını açmaksızın dizlerinin üzerine koyması. 21. Erkeklerin rükuda dizlerini dik tutması. Kadınlar rükuda dizlerini bükük tutarlar. 22. Erkeklerin rükuda sırtlarını düzgün tutmaları. Başlarını kuyruk sokumuyla eşit hizada bulundurmaları. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rükû ettiği zaman sırtını düzgün tutardı. O kadar ki üzerine su dökülse orada karar kılardı. Rivayet edilmiştir ki, su bardağı mübarek sırtı üzerine konacak olsaydı, sırtı düzgün olduğu için hareket etmezdi. 23. Secdeye gitmek için önce dizleri, sonra elleri ve sonra yüzü yere koymak. 24. Secdede kıyama kalkarken bunun tam aksini yapmak yani önce yüzü, sonra elleri, daha sonra dizleri kaldırmak. 25. Secdeyi iki elin arasında yapmak. 26. İki secdede üç defa Subhane Rabbiyel ala demek. Nitekim Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz secde ettiği zaman üç kere Subhane Rabbiyel ala desin. İşte bu en aşağısıdır. 27. Erkeğin secdede karnını uyluklarından, iki dirseğini böğürlerinden uzak tutması, kolunu da yerden uzak tutması. 28. Kadınların secdede karınlarını uyluklarına yapıştırması. 29. İki secde arasında ellerini, Uylukları üzerine koyması. 30. Secde oturuşuyla teşehit oturuşlarında sol ayağı yere yatırıp üzerine oturması ve sağ ayağını parmakları kıbleye gelecek şekilde dikmesi. 31. Kadınların kalçaları üzerine oturmaları, uyluklarından birini diğerinin üzerine koymaları ve sol ayaklarını sağ kabaları tarafından çıkarmaları. Çünkü bu durum kadınları daha örtücüdür. 32. Tahiyatta şehadet getirirken işaret parmağıyla işaret etmek. Yani la ilahe derken kaldırmak, illallah derken indirmek. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu noktada işaret parmağını kaldırmıştır. Her kim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem asla parmağını kaldırmamıştır derse, rivayete ve dirayete muhalefet etmiş olur. Ama bu parmak kaldırma ve indirme yerine riayet etmek hassas bir konu olduğundan dikkatleri dağınık olanların ve bu konuda evhamlı bulunanların bu sünneti terk etmeleri daha uygun görünmüştür. İmam-ı Rabbani Kuddisesi ruhunun görüşü de bu yöndedir. Gerçi o genel manada parmak kaldırılmasını tavsiye etmemekteyse de Üstadımız Hacı Mahmut Efendi Hazretleri, Üstadı Hacı Hali Aydar Efendi Kuddisesi ruhunun tatbikatını benimsediği için bu sünnetle amel etmektedir. 33. Son oturuşta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirmek. 34. Salli barikten sonra Kur'an ve sünnet lafzıyla dua etmek. Mutat olan Bakara suresinin 201. Ayet-i Kerimesinde geçen şu duadır. Ey Rabbimiz! Bize dünyada da nimet, afiyet, yeterli ve helal rızık, saliha bir eş, hayırlı evlat, sağlıklı yaşam, düşmanlara karşı zafer, Kur'an anlayışı, iyilerle beraberlik, insanlar tarafından güzel övgülere mazhar olmak, ilim ve ibadet gibi güzel şeyler ver. Ahirette de kabirden müjdeyle kalkmak, kötü muhasebeden kurtuluş, mahşerin şiddetlerinden selamet, cennete azapsız giriş ve Allahu Teala'nın cemalini görme lezzeti gibi güzel şeyler ver ve bizi affu u mağfiret buyurarak o cehennem ateşin azabından ve o azaba götürecek günahlardan koru. 35. Selam verirken önce sağa sonra sola dönmek. 36. İmamın iki tarafa selam verirken arkasında namaz kılan müminlerle hafaza meleklerine ve cinlerin salihlerine selam vermeye niyet etmesi. 37. İmama uyanın, imam sağındaysa sağa selam verdiğinde, solundaysa sola selam verdiğinde, önündeyse her iki tarafa selam verdiğinde imama, cemaate, koruyucu meleklere ve salih olan cinlere niyet etmesi. 38. Yalnız başına namaz kılan kişinin, selam verirken sadece meleklere selam vermeye niyet etmesi. Çünkü bu kişinin yanında başkaları bulunmamaktadır. 39. İkinci selamda sesini birinci selamdan daha alçak tutması. 40. Cemaatin selamının, İmamın selamına yakın olması. 42. Mesbukun yani rekat kaybı olanın imamın ikinci selamını bitirmesini beklemesi. Namazın adabı, edepleri. Edep Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bazen yapıp bazen yapmadığı şeylerdir. Bunlara mendup veya müstehap da denir. Bunların terki kınanmayı gerektirmez ancak Namaz gibi pek mühim bir ibadeti yerine getirirken en ince ayrıntısına kadar her şeyine riayet edip güzel bir şekilde yerine getirmek kişinin bu ibadete verdiği önemin ve ibadetlerdeki samimiyetinin bir işaretidir. Bu edepler şunlardır. 1. İftitah tekbiri alırken erkeklerin ellerini yenlerinden çıkarması, kadınlarsa kollarının açılmaması için ellerini örterler. 2. Kadın olsun, erkek olsun, namaz kılarken ayakta secde yerine, rükuda ayaklarının üzerine, secdede burnunun iki kanadına, otururken kucağına, selamdaysa sağ ve sol omuzlarının başına bakması. Karanlık bir gecede namaz kılıyorsa bu durumda Allah-u Teala'nın azametini mülahaza eder. 3- Gücü yettiğince öksürüğünü gidermeye çalışmak. 4- Esneme esnasında velev dişleriyle olsun, dudaklarını ısırarak ağzını kapalı tutmak, şayet bu mümkün olmazsa eliyle veya yeniyle ağzını kapatır. Nitekim Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namazda esnemek şeytandandır. Biriniz esnediği zaman gücü yettiğince ağzını örtsün. 5. Müezzin ikamet ederken Hayye alel felah dediğinde İmam ve cemaatin ayağa kalkması Ama imam mihraba yakın bulunmazsa her saf imam aralarından geçeceği zaman ayağa kalkar 6. Kadde gâmeti salah Denilirken imamın namaza başlaması Bu İmam-ı Azam ve İmam-ı Muhammed Rahimehullah'a göre Ancak Ebu Yusuf Rahimehullah'a göre imam, müezzin ikameti bitirdikten sonra namaza başlar. İkamet edilirken bir kimse camiye girse oturur, sonra cemaatle beraber ayağa kalkar. İkametin bitmesini ayakta beklemez. 7- Kişinin ezan okuyarak ve ikamet ederek namaz kılması da faziletli amellerdendir. Nitekim Selman-ı Farisi radiyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi boş bir arazide bulunduğunda namaz yaklaşırsa abdest alsın, su bulamazsa teyemmüm etsin. Eğer ikamet ederse iki meleği onunla beraber namaza durur. Eğer hem ezan okur hem de ikamet ederse Allah'ın, İki ucu görülmeyecek kadar çok melek orduları onun arkasında namaz kılar. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Herhangi bir kimse tenha bir arazide yolculuğa çıkarsa, gözüyle sağa sola bakarak namaz için yer beğensin. Yerlerin en yumuşak ve en temiz olanını seçsin. Çünkü yer parçaları Müslüman kişinin kendisinden namaz kılmasına rağbet eder. Her bir toprak parçası Allahu Teala'nın kendisinde zikredilmesini sever. O kişi dilerse ezan okur, isterse ezan okumaksızın sadece ikamet eder. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhumanın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Bir kimse boş bir arazide bulunduğu vakit ezan okuyup ikamet ederek namaz kılarsa, onunla beraber dört bin Yahut 4 milyon melek namaz kılar. Bu hadisi şeriflerden anlaşıldığı üzere farz namazların ezan okunarak ve ikamet edilerek kılılması sünnettir. Ancak bulundukları mahallelerin camilerinde okunan ezan ve ikamet evlerinde kılanlar için de yeterli olacağından ezansız ve ikamesiz kılacakları namazlarından kerahat kalkar, gerçi yine de ezan okuyup ikamet etmeleri daha faziletlidir. Ama namaz kılacağı yerde ezan okunmamış olan bir yolcunun, ezansız ve ikametsiz namaz kılması mekruhtur. Nitekim Malik İbnül Hüveyris radıyallahu an şöyle anlatıyor. Yolculuğa çıkmak isteyen iki kişi, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vedaya geldiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara, buradan çıktığınızda, ''Her namaz vakti geldikçe ezan okuyun, sonra ikamet edin, kamet getirin, sonra size en büyüğünüz imam olsun.'' buyurdu. Ancak tek olan bir mukimin ezansız kılması caizdir. Çünkü diğer insanların ezanı onun hakkında davet olduğundan onunla yetinilebilir. Ezan okunmayan ve ikamet edilmeyen bir yerde misafir olan da, ezan okuyup ikamet getirmelidir. Ezansız sadece ikametle yetinse de yeterli olur. Ancak ezansız ve ikametsiz kılması mekruh olur. Çünkü orada kendisine davet sayılacak bir ezan okunmamıştır. İslam'ın beş şartından biri olan ve her Müslümanın öğrenmesi farz olan Namaz ilmi Hali Eser Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi 5. Bölüm Sonu